Ee, nasihatı diyeyim. diyelim. Aleykümselam ve rahmetullah ve İsterseniz bugün sizlere canlı canlı görüntülü de ee, Hucurat suresini işlemeye çalışayım. Yapalım mı? ister misiniz? Evet. Tamam. Sesimiz, görüntümüz netse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 Ali kimseleram tuhfa bereket. Allah razı olsun yavrum iyiyim sen nasılsın? Allah razı olsun iyiyim yavrum. Amin, amin yavrum. Elhamdülillah hamdolsun kızım hamdolsun Amin amin, amin yavrum. Hadi yavrum sana da inşallah. Artık görüşürüz.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 şahsi çıkarları, enaniyeti, her türlü pis suyu bizden alsın, hayırlısıyla değiştirsin. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim mevzu Allah azze ve Celle'nin kitabındaki surelerden bir tanesi. Allah subhanahu ve Teala biz aramızdaki meseleleri halledelim ihtilaf ettiğimiz meseleleri düzeltelim bozuk olduğumuzda bozukluğumuzu fark edelim veyahut iyi gördüğümüzde o şeyin iyi olmadığını anlayalım diye peygamberler göndermiş ve peygamberlerle beraber bir de kitap göndermiştir sadece mümin olanlar bunlara tabi olur onun dışındakilerse ise devam eder kardeşlerim Hucurat Suresi birçok muhtevayı birçok mevzuyu içine alır bunları şöyle bir sıralayacak olursak bir bölümü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saygıyla başlıyor ve devam ediyoruz Allah veresunun önüne geçmeme. Peygamberin yanında yüksek sesle konuşmama. Onun şanına yakışır şekilde hitap etme. Peygambere saygının alimlere arkasından devam eden onlara yansıması ve saygı babında yine insanlara karşı saygılı davranma mevzuları işleniyor bir mevzuda bir bölümde ise duyurulan haberin doğruluğunun araştırılması emrediliyor yani fasığın haberinin güvenilir olup olmaması bir bölümse yani böyle bölümleri ayırdığımızda ise barış ve kardeşlikten bahsediliyor bakın barış ve kardeşlikten bahsediliyor müminlerin kardeş olduğunu Kardeşliğe zarar veren aminlerin ortadan kaldırılmasını alay etme, ayıplama, kötü lakap takma, suizanda bulunma, kusur araştırma, gıybet etme, ırkçılık yapma bunlar kardeşliğe mani olan unsurlar olarak sayılıyor ve bunların kötü olduğu bir bir ne yapılıyor zikrediliyor. Kısaca bu sure bu muhtevayla e, bizlere geliyor ve bize birçok mevzuyu bu özlü meseleleri ne yapıyor anlatıyor kardeşlerim önce surenin böyle bir ana şeklini şemalini çizdikten sonra bu surenin nuzuluna şöyle bir bakalım Hucurat suresi 49. nuzul sırasına göre 106. sure olarak girmiş ve mücadele suresinden sonra gelen ve 18 ayet teşekkür eden bir suredir kardeşlerim Allah bu surenin faziletiyle bizleri rızıklandırsın huylarını düzelten ve İslam yolunda giden hayırlı ellerden eylesin kardeşlerim Mekki ve Medeni dendiği gibi Hucurat suresi de medeni surelerdendir. Yani Medine'de muzul etmiş. Ama bir ayeti vardır ki bazı rivayetler onun Mekki olduğunu yani 13. ayetin Mekki olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu sure adını 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden almıştır. Yani Hucurat odalar manasına gelir. Sureler isimlendirildikleri ya da içerdikleri bir kelimeden veya ifade ettikleri manadan isim alırlar. Nitekim ihtiva ettiği ahlakı konulardan dolayı bazıları bu sureye ahlak suresi de demişlerdir. Bazıları bu sureyi tefsir ederken, anlatırken bu suriye ahlak suresi de demişlerdir konusu müminlerin başta Allah'a ve Resulüne karşı tutum ve davranışlarını düzenlemekte ve onları bazı kuralları öğretmektedir bu da hangi kurallardır terbiye ahlak kurallarıdır ayrıca müminlerin birbirine karşı ve diğer toplumlara karşı davranış ve tutumlarının sınırlarını da belirlemektedir Kardeşlerim, Kur'an'da öyle bir uyumluluk vardır ki, her ne kadar bir sure, mustakil bir sure de olsa, muhakkak öndeki ya da arkadaki veya en baştaki bir sureyle muhakkak bir ilişki içindedir. Hucurat suresi de, Fetih suresinin son kısmı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak ve terbiyesiyle yetişecek olan müminlerin, Gelecekleriyle ilgili olarak sona ermiş. Bu sure ise müminlerin iyilik ve refahını artıracak olan güzelliklerden söz ederek başlamış. Allah ve Resulüne karşı uyulması gereken adetlerin öğretilmesiyle başlamış. Önceki sure müminlerle kafirler arasındaki dış ilişkilerle ilgili yol göstermeleri ihtiva ettiği halde Aleykümselam ve Rahmetullam beren مشکل. Fakat bu sure yalnız yalnız müminler arasında eğitim, öğretim, cemiyet nizamı gibi iç münasebetleri düzenlemektedir. Aleykümselam ve Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Allah hepinize hayır versin dikkatimi dağıtmamak için şey yapıyorum ama Müslüman'ın selamını da almak istiyorum Allah hepinize rahmet, bereket istanetsin, mağfiret etsin onun için kardeşlerim önceki surelerde kafirlerle savaş konu edildiği halde bu surede kendi içimizdekilerle yani kendi içimizde yol kesen Eşkiyat tipindeki ahlaki bir mücadeleden bahsedilmektedir. Bir öncekinde dış, bu surede ise iç, iç anarşiden bahsediliyor. Yani hoşlanılmayan huylardan. İşte öyle bir intizam içinde ki Kur'an, Tabi güzel bakmak gerekiyor, güzel anlamak gerekiyor. Neticede bu sure özellikle bize şunu gösteriyor ki herhangi bir fetihten sonra ilk önce dikkat edilmesi gereken şey iç düzenlemelere çok dikkat etme fethedilen yeni memleket halkının İslam bereketinden istifade etmeleri için İslam ahlakının terbiyesinin çok düzenli olması tertipli olması ve onlara da bunun empoze edilmesine dikkat edilmesi yani bu kadar birbiriyle uyumluluk arz eden surelerdir evet sure uzun olduğu için inşallah siz bu açıyla birçok şeyi daha anlamaya çalışırsınız şimdi gelelim sure içinde bazı kelime ve ıslahların anlamına Allah kelimesi geçiyor Allah kelimesinin kökü ilahtan gelir kardeşlerim. İlah da hayret etti manasına gelen elehe fiilinin mâtı Aleyküm selam var amaturlar. İkisini mi istiyorsun? Günahmış dedim hacım. Her gün her zaman günah. Tövbe etmek istiyorum tamam. ama nasıl? Böyle yollarını bildim. Günahların dünyadaki karşılığı. Beş lira ver hacım. Ne güzelmiş. He. Ne güzel. Çay da içeyim. Çay mı? He. Çay da çayım. Yemek de yer ben ye. Hı -hı. Memleket nerede hacım senin? Çankırı. Çankırı maşallah. Ben de Konya'lıyım. Konya. Konya, mı? Konya. Ee, tam yer neresi? Öyle midir? Peki. Bir dakika. Galata mı bu Yok. Şöyle Hı -hı. sohbet ediyorduk internette kardeşlerim devam edeyim mi dinlen kardeşlerim müşrikler Allah kelimesini eşi ve benzeri olmayan gerçek mabut için kullanmışlardır. İstilahta ise Allah yüce yaratıcının en büyük en geniş manalı ismidir. Uluhiyet sıfatlarını kuşatır. rububiyet sıfatlarını kuşatır. Oo, ben şaka diyorum, sen ya? Yani bütün hepsini ben ben, mi? hepsini içeren bir kelime. Yine Hucurat suresindeki kelimeleri şöyle ayıklayacak olursak Anet kelimesi geçer. Bu da net fiilinin, nete fiilinin mastarıdır. Bir şeyin bozulması Günah işlenmesi, helak olma, insana zorluk ve darlık isabet etme, sıkıntı manalarına gelir. Aleykümselam varamut. Hoş geldiniz kardeşler. Burada chat şeyi var da. Sizin zamanınızda yoktu değil mi bu? Yoktu. Ben 76 yaşındayım. Şimdi sizin zamanınızda böyle bir camdan biri konuştuğunu görse delilerdi. Şimdi ne yapıyor bu hoca diye düşünüyor musun acaba? değil de bir Arapça okuyan, okuyamam ben bir adam buluyordum. Arkada Arap var. Kim var? Var damadım var. Ne istiyorsun Okutuyor sen? mu? Okutur. Geç konuş. Harun bak 76 yaşında bir talebem var. Al onu. Geç geç hacım. Arkadaki Arap. Sen bir bak bakayım. Arapça konuş Arapça konuş. Türkçe konuş Türkçe. Geç otur hacım. Yine Arap kelimesi geçer. Arabe kökünden müştehaktır. Fasih Arapça konuşma. Açık net bir şekilde ifade etme manasına gelir. Yine kardeşlerim bu surede bagi kelimesi geçer ki bu kelime begaye fiilinin mastarı yani zina ve zulüm etme. Aşırı haksız davranma Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyip aşırı giden fesat saldırgan anlamlarına gelir yine bu surede cihat kelimesi geçer ki bu da fiyal kalıbından cehde kökünden türemiş gayret etme, çaba sarf etme zahmet çekme canının malını ortaya koyma düşmana, nefse ve hevaya karşı mücadele etme Allah uğrunda ona yakışır şekilde her şeyle gücünün yettiği her şeyle mücadele etme anlamına gelir yine fısk kelimesi ki bu da nedir fesaka fiilinden gelmiş emri ilahiyi terk ile isyan edip hak yoldan çıkma yalan söyleme sözden amelin birbirine zıt düşmesi manalarına gelir Evet. Yine kayıp kelimesi gelir Kişinin kıyabında olan her şey kayıptır Yani bilmediği şey Bütün bunlar insan içindir Ama Allah için hiçbir şey ne yapmaz Gizli kalmaz Ve kayıp sadece kaybı Allah bilir Aleyküm selamlar Yine burada bir gıybet kelimesi geçiyor bu surede de bir kişinin işlemiş olduğu bir şeyi arkasından konuşma bu da orada bulunmayan bir kişinin arkasından kötülüğünden bahsetme işittiği zaman üzüntü duyacağı bir şeyler konuşma her ne kadar bunlar o kişide bulunsa bile ayıbı sabit olan bu ayıbından dolayı kötüleme bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı bir şey söyleme demektir ki Aynı kökten gelen iktiyap kelimesi de bir kimsenin gizlediği ve başkalarının duymasını istemediği ayıpları zikretme manasındadır. Yani gıybet kelimesi de burada ne yapıyor? Geçiyor. Yine hücre kelimesi geçiyor. Bu da hacere kökünden türemiş. Etrafı duvarlarla çevrilerek içine girilmesi men edilen arazi manasına gelir. İman, İslam kelimeleri geçiyor ki bunlar da bildiğimiz çok kelimeler. Olsun hocam. Afiyet olsun. Aldın mı? İman ve İslam bunların üzerinde çok durduk. Sohbet içinde de duracağız inşallah. Isim, isim yani üç harflik bir kelime helal olmayan bir şey yapma manasına gelir. Lakap, bu da lakabe kökünden türemiş bir kimseye asıl isminden başka bir isim takma manası. Küfür, nimeti örtme, şükrün zıttı, minnet, bu kelimede menne fiilinden mastar, cömert, iyi niyetli, yumuşak huylu olma. Buyurun. Nebe kelimesi Haber, ilgi, duyuru, ilan Manasına geliyor Bunun yanında Nebiz, nebeze fiilinden Çıkmazlar Atma, fırlatma, anlaşmayı bozma Küçük düşürme, küçümseme Hor görme Kötü lakap takma Kötü lakaplan çağırma gibi Manalara gelir Yine takdim bir şey öne geçirme. Takva, koruma, muhafaza, himaye gibi. Tecessüs insanın gizli hallerini öğrenip ifşa etme. Zan, şüphe, kanaat e, ve ilim zafiyetiyle Aleykümselam. Selamette. Aleyküm. Selam Bekleriz evet. inşallah Hacım. İnşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu da hak olmayan bir şeylerin üzerinde bulunma. Size de inşallah. Evet. Gelelim suriye. Yani bu gibi ifadeler bu surenin içinde geçen kelimeler. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. <gülüyor> Allah Azze ve Celle birinci ayette bakın şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin Allah'tan korkun Şüphesiz Allah işitendir Bilendir Ey iman edenler Seslerinizi Peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın Yoksa siz farkına varmadan Amelleriniz boşa gidiverir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 elbette kendileri için daha iyi olurdu Allah çok bağışlayan çok esirgiyendir evet kardeşler birden beşe kadar olan bölümünde bu ilk beş ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a karşı nasıl davranılması gerektiğine dair bir takım edep ve kuralları içermektedir. bu kurallar hiçbir hususta Allah'ın ve Resul'ün önüne geçemez. Peygamberle yüksek sesle konuşmama, hitap ederken edeplen çağırma, ayrıca bu ayetler üçte kuralı gündeme getiriyor. Bir, peygamberin huzurunda ondan önce bir şey söylememe ve yapmama. İki, huzurunda gerek kendisiyle, gerek başkalarıyla konuşurken saygılı olma, sesini yükseltmeme üç onu çağırırken edeplen çağırma dışarıdan bağırmama ona karşı saygılı davranma Allah hepimize hayır versin kardeşlerim bu meseleleri hakkıyla anlayanlardan eylesin ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin Allah'tan korkun şüphesiz Allah işitendir diyor bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı gelen rivayetlere baktığımızda kardeşlerim beni temimden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir heyet geliyor Ebu Bekir Kaka bin Mabeti onlara emir yap diyor Ömer de, Akra bin Habisi emir yaptı diyor Ebu Bekir sırf bana muhalefet etmek istedin diyor Ömer'de hayır sana muhalefet etmek istemedim diyor ve aralarında münakaşa ediyorlar ve sesler yükseliyor sesler yükselince bunlardan dolayı bu birinci ayet gelmiştir ve bu münakaşa bu ayetin nuzul sebep olmuştur şimdi peygamberin önüne geçmeme nasıl olur Allah hepimizin anlayışını artırsın kardeşlerim birincisi kitap ve sünnete uygun olmayan söz söylememeliyiz ikincisi herhangi bir meselede Allah ve Resulünün hüküm vermesini bekleme verilen hüküm hakkında fikir beyan etmeme Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemeyle mümkündür üçüncüsü Allah'ın kitabını birinci peygamberin sünnetinde ikinci yani ikisini de Kur'an ve sünneti bütün olarak ele almamız gerekir onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler ve onun buyruğuyla hareket ederler mealedin gereğince yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bir mesele cereyan ettiğinde hiç kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce cevap vermemekteydi. Onun hazır bulunduğu bir yeme ondan evvel kimse başlamazdı. Bir yere giderken mecbur kalmadıkça önünde kimse yürümezdi. Şimdi ey iman edenler bakın ayet nida ile başlıyor. Burada hikmet şu biz muhataplara yöneltilecek olan sözün önemi dikkatle ve özenle dinlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ey insanlar diyebilirdi değil mi? demiyor. Ey iman edenler. Bakın burada özellikle bir nidayla Allah azze ve celle kıyamete kadar iman eden insanlara bir hitapla başlıyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabında gelen bu ifadelerin gayesi insanların hidayete ermesi ve iman nimetine nail olmasıdır. Onun bütün beyanları bu gayeyi gerçekleştirme istikametindedir. Yoksa ben Kur'an'dan bunu anlıyorum, öbürü ben bunu anlıyorum şöyle de anlaşılır değil. Kur'an'ın tek gayesi insanların nizamını sağlam bozulan düzenin düzene girmesi için nedir bir değerdir bir ölçüdür bir mizandır ve Allah Azze ve Celle birçok yerde ey iman edenler diye bu hitapla müminleri ne yapar onurlandırır bakın kardeşlerim bu hitap olduktan sonra o günkü Müslümanlar nasıl hareket etmiş Ashab-ı Kirem bu ayet indikten sonra çok dikkatli davranış sergilemişler. Hiçbir hususta Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemeye ve kimseyi de geçirmemeye gayret etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir kavim geldiği zaman nasıl selam vereceklerini öğretmek üzere Ebu Bekir onlara bir adam gönderir ve aleyhissalatü vesselamın yanında sukunet ve vakar üzerine bulunmalarını onlara tembihletirdi yine bu ayet indikten sonra sahabe Allah onlardan razı olsun Allah Resulü ve vesselamın kendisine sorduğu bazı sorulara iyi bildikleri halde Allah ve peygamberin önüne geçme korkusuyla cevap vermekten sakınmışlardır bakın Hemen hemen hepiniz veda hutbesini okudunuz değil mi? Var mı okumayan? Yani okumasa bile muhakkak duymuştur değil mi? Var mı duymayan veda hutbesini? Hemen hemen yoktur değil mi? Bakın burada bazı ifadeler var. Allah Resulü ve Vesselam ashabına bu ay hangi aydır diye soruyor mu? E hac yaptılar bilmeyen var mı? hepsi biliyor değil mi ama buna rağmen acaba bu aya başka bir isim mi verilecek başka bir isimle mi isimlenecek ki böyle sorduğuna göre muhakkak bir şey vardır deyip ne diyorlar Allah ve Resulü bu hususu daha iyi bilir diye sukut etmişlerdir bakın bu surenin sağladığı bir şeydir bu bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bu ay Zilhiccai değil mi? Evet zilhiccai demiştir sahabeler. Peki bu belde hangi beldedir? Bugün hangi gündür diye sorduğunda sahabe yine sukut etmiş. Allah ve Resulü bu hususu daha iyi bilir deyip sukut etmiş ve cevap vermekten kaçınmışlardır. Bilmiyorum anlatmak istediğimi yakalatabildim mi kardeşler? O gün onlar bu sureyi okuyup da böyle edepleniyorsa bugün bizler bu sureyi okuyup da niye bunları anlamıyoruz okumuyor muyuz acaba yani hakikaten anlamaya mı çalışmıyoruz acaba Allah hepimizin anlayışını artırsın Allah Azze ve Celle bizleri hayırda kılsın hayırlı insanlardan eylesin edep ahlak nasip etsin fetih kafirlerin canını okumakla gerçekleşir ama bu surede iç fetihle alakalı, içte kargaşa varsa kafire verecek neyin var? Neyin var? İşte bu edep terbiye ve takvadan öyle bir tablodur ki Müslümanlar bu ilahi seslenişi, o ilahi tevcizatı ve o takva işaretini duyduktan sonra bu noktaya gelmişler. Yani Allah'ın ve Resulü'nün izin vermediği konularda söz söyleme, hüküm vermekten kaçınma ve bu hususta Allah'tan korkmak gerekir kardeşlerim. Çünkü o söylenen sözleri en iyi işiten ve bu sözlerle ne kastedildiğini en iyi bilendir. Hatta bu sözler kalplerin ta derinliklerinde olsa bile. Demek ki saygın bir kişilik ancak Allah'a ve Resul'una mutlak itaatla kazanılır. Onun dışında kazanılması mümkün değil. Evet. Devam edelim inşallah. Ses görüntü net mi? Peygamberin yanında yüksek sesle konuşmama. Aleykümselam ve Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesten bağırmayın. Siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir diyor. Evet. Aleykümselam. Nasılsın Allah'a? hamd olsun. Sen nasılsın? Hoş geldin. Alo. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Allah razı olsun Selahattin. Senin de bayram bayram cuma mübarek olsun. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Hani söyleyemiyor musun yiğitleri. <gülüyor> Öyle mi? Allah yardımcınız. Var mı bir sıkıntın ihtiyacın? Eee Allah yardımcınız. Tamam. Tamam. Sabit numaran var mı? Tamam. Tamam. Burada da yemek yapıyordu. Aleykümselam. Bayramlar burada selamlar. Aleykümselam benimsin. Allah razı olsun. Helal olsun. Hayır. Aleykümselam benimsin. Buyurun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şöyle küçük şey alacağım ama yaz biraz daha büyük olanlar mı? Meğer olur Allah'ın. Ama şu boyda olmuyor. Yani Yok. Gelecek, Yok. Şu köşeden üçüncü Arapça var. Orası en geniş. Bir bak istersen. Bak Kuran üzerine. <gülüyor> o boyun ancak öyle olur. Eğer e, harfe büyütürsen, pundunu, bu sefer sayfalar çoğalır. Boyu büyüyecek yani. ıhı tamam mı? hancı öyle yani ne kadar bu oldu? bu Arın on lira var mı oğlum? Bir lira verebilirsen inşallah. Bir lira var mı? Ben, ben bozu. Lira mı? Tamam tamam boz. Bir Evet. hakkınızı helal edin. Dükkan olunca tabi böyle biraz kalıyor. Şimdi Selam Aleykümselam, Selam. aleykümselam Şimdi Yüce Allah bu ayette insanlara seslerini peygamberin sesinden fazla yükseltmelerini yükseltmemelerini ve ona birbirlerine bağırdıkları gibi bağırmamalarını emrediyor. Aksi halde amellerinin boşa gideceğini söylüyor şimdi bu ikinci bir edep aleyküm selam var hamletullah ses net değil mi? Allah azze ve celle müminleri burada ne yapıyor terbiye ediyor peygamberi çağırma ona hitap etme belirli kurallara göre olacak yani ona gayet yumuşak sözden hitap edilmeli. Ya Muhammed yerine ya Resulullah veya ya Nebiyallah veya ey Allah'ın Resulü gibi hoşlandığı ses şeylerle çağrılacak. Şimdi bugün bakın bu ayetler hükmünü koruyor. Nesk de değil. Bugün Allah Resulü ve vesselam'a bu edeble hitap etmeyen birisi yani mutezile dediğimiz insanlardaki bu böyledir. Ve en çok Kur'an okuduğunu iddia ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde bu edepleri kendilerine ne yapmazlar? Göstermezler. Halbuki Allah bu edeble hareket etmemizi bizlere emrediyor. Bakın surenin iniş sebebine nuzul sebebine şöyle bir baktığımızda kardeşler sahabeden Sabit İbni Kays biraz ağır işittiği için konuştuğu zaman insanlar beni duymaz diye yüksek sesle konuşurdu Allah Resulü ve Vesselam'la da konuştuğunda farkında olmayarak yüksek sesiyle onu rahatsız ederdi bundan dolayı ayet bu ayet inmiş bundan sonra sahabe çok dikkatli davranmış herhangi bir saygısızlık yapmamaya ve yaptırmamaya da gayret göstermişlerdir. Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'a Vallahi bundan sonra seninle ancak sır arkadaşı gibi veya fısıltıyla konuşacağım diyerek saygısını ifade etmiş. Ömer'den rivayet edilen bir hadiste ise ve Vesselam'ın mescidi yanında iki kişinin seslerini yükselttiklerini işitmiş ve siz şu anda nerede bulunduğunuzun farkında mısınız siz eğer Medine'li olsaydınız mutlaka canınızı yakardım demiştir bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasıl saygılı olduklarını gösteriyor kardeşlerim ayet indikten sonra Sa'd bin Kays da evinde oturmuş evine kapanmış ben artık cehennemliklerdenim diyerek kendini hapsetmişti bu söz aleyhissalatü vesselam'a ulaştığında hayır bilakis o cennetliklerdendir diyerek gitmiş gönlünü almış ve mescide gelmesini ona tavsiye etmiştir demek ki bakın işte o sakındırmaya ve tatlı seslenişe kapılan kalpler böyle titremiş böyle kendilerinden geçmişler ve farkına varmadan amellerinin yok olmasından korkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bu tavrı almışlar Allah onlardan razı olsun onların ahlakını onların huyunu bizlere de nasip etsin kalp Allah Azze ve Celle bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hürmet etme hayattayken de hürmet etme gibidir onun sözleri diri halindeyki hala dinlenmekte nasıl ki Kur'an okunurken dinleniliyorsa onun sözleri de okunduğunda aynı şekilde dinlenilmelidir. O da vahiydir Nasıl ki o vahye önem gösteriyorsak Allah Azze ve Celle o nefsinden hevasından konuşmaz. O sadece vahye dilinden başkasını bildirmez demiyor mu kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirme. Ona saygı ve hürmetin bir göstergesidir. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin diyor. Evet. Evet kardeşlerim. Allah'ın rahmeti meleklerin dua ve istifarını kazanmaya vesile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selam bu tavsiyeye uymak için onu çok sevmek gerekir insan sevdiği dilinden düşürmez onu her fırsatta anar ve saygıların en yücesiyle ne yapar? yad eder kardeşlerim yine üçüncü ayette baktığımız zaman şanına yakışır tarzda hitap etme var. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Diyor. Allah Azze ve Celle bu ayette Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda seslerini kısanların kalplerini takva için halis kıldığını temizlediğini bildirmekte. Ayrıca bu edep ve diğer itaatlerine karşılık onlara büyük bir sevap vereceğini bildirmektedir. Bakın, ilk iki ayete baktığımızda, bir sakıntırma söz konusu, bu ayette ise bir teşvik söz konusu. Nuzul sebebine bakıyorsunuz, Ebu Ali sallallahu Ömer'in, ve sellem'in ancak sır arkadaşı gibi hep hareket ettikleri var ve Ebu Bekir'len Ömer'in e, kısık sesle konuşması ve artık biz mecliste böyle konuşalım fısıltı olarak konuşalım rahatsız etmeyelim demeleri kendilerini övmek için de Allah Azze ve Celle'nin bu edebe riayet eden bu insanların övgülerini dile getiriyor Kardeşlerim takva ahlaki bir kavramdır. Erdemli bir kişide bulunması gereken bir haslettir. Bütün müminlerin takvalı olması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin kalpleri takva ile imtihan etmesi, onları itaata ve takvaya hazırlaması, günahlardan uzaklaştırması, iyice temizlemesi, Hakiki manada imtihan etmesi, ihlaslı hale getirmesidir. Günahlardan temizlenmiş bir kalpte takva hasleti bulunur. Ve o insanlara baktığımızda hakikaten çok karakterli, geçimli, konuştuğunda sesi dinlenir, sözüne itibar edilir, görüldüğünde Allah hatırlatılan, hatırla, Allah'a hatırlatan insanlar olur ama takvadan ahlaktan yoksun olan insanlar isterse su gibi ilmi içseler hangi konumda olursa olsanlar takva diye bir şey yoksa alıngan çekingen hırçın insanları çizan yaptığı şeylerle insanları üzen hale gelebilir ama ama Günahlanlı günahlardan temizlenmiş bir kalpte takva hasreti bulunur. Allah'a ve Resul'la karşı sevgi ve saygı duyan bir kalp imtihanı kazanır ve başarıya ulaşır. Allah azze ve celle ayette devam ediyor. Resulüm sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu akle ermez kimselerdir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 Odalardan maksat Allah razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin kaldığı yerlerdir. Dokuz tane oda vardı. Her birinde hanımları kalır. Ve bunlar hurma dallarından yapılmış. Kapılarının önünde siyah kıldan çullar vardı. Ve daha sonra Abdülmelik'in oğlu Velid zamanında onun emriyle Resulullah'ın mescidine katılmıştır bunların hepsi kaldırılmıştır şimdi ayetin muzulu ile alakalı gelen rivayetlere bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam odalarının birinde istirahat ederken bir kasım insanların dışarıdan seslenerek kendisini rahatsız etmeler üzerine inmiştir Bu bağıranların çoğunun beni temim kabilesinden olduklarına dair rivayetler vardır. Bu kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed ya Muhammed diye seslenerek dışarı çıkmasını istemişlerdi. Bu ayetler o zamanki Arapların özellikle de çöl bedevilerinin davranışı hakkında bir fikir vermekte kardeşlerim. Onlar pek görgü kuralları filan bilmezler büyüklere karşı saygı göstermezler senli benli ve kabaca davranırlardı genellikle vahşi tabiat şartlar içinde büyüyen eğitim görmemiş insanların ahlak ve davranışları da böyledir köyde yaşayan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi kaba sabah olur diyorum. avcılıkla iştigal eden gafil olur gibi. Elbette ayetlerin getirdiği görgü kuralları yalnız o zamanki insanlar için değil, en medeni denilen toplumlar için de geçerli görgü kurallarıdır. Büyüklere karşı saygılı davranma, onun huzurunda yüksek sesle konuşmama, istirahat zamanında kimseyi rahatsız etmemem. İnsanların özen göstermesi gereken terbiye ve nezaket kurallarındandır. İşte medeni olmayan o günkü Arap toplumunda bu sure terbiye kurallarını ne yapmış? Oturtmuş, teşekkül etmiş ve bundan yoksun olan o topluma bu adetler ne yapılmış? Terbiye kuralları öğretilmiştir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmeye geldiklerinde onun dinlenmeye ihtiyacı olup olmadığını düşünmeksizin sürekli kendileriyle ilgilenilmesini isterler gece gündüz demeden rahatsız ederlerdi. Aleyhisselatü Selam bu olaydan çok rahatsız olmasına rağmen tabiatı dolayısıyla bir şey demiyordu. Fakat sonunda Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetiyle Peygamber dışarıya çıkıncaya kadar kendisini beklemelerini emrederek o insanlara ne yapıyor? Yol gösteriyor. Evet kardeşlerim, bugün de bu edep kuralları nedir? Geçerlidir. Çünkü peygambere saygının alimlere yansıması gerekir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bundan dolayı ona gösterilen saygının ilim ehline de gösterilmesi gerekir. Tabi ilim ehlinin de kim olduğunu bilmek gerekir. Saygı da saygının karşılığıdır. Saygısız, ahlaksız, geçimsiz olan birisi de tabi ilim ehli olamaz. İlim ehli diğer insanlar gibi değildir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle bilenle bilmeyenin eşit olmadığını söylüyor. İman edip de kendilerine ilim verilenlerin derecelerinin daha üstün olduğunu haber vermiştir. Yine Allah Azze ve Celle Allah ve onun melekleri göklerde ve yerde bulunanlar hatta yuvasında bulunan karıncalar ve balıklar insanlara hayır öğreten kimselere ne yapar? Salatı selam eder. Onlar için Dua eder, istiğfar ederler. Yani ilim ehli hakikaten Allah indinde ve insanların indinde nedir? Üstün şahsiyetli insanlardandır. Allah Azze ve Celle içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Ama Kur'an ahlakına uyarak. Kardeşlerim mümin kendi görüşünü, beğenisini, aklını ve fikrini peygamberden ve hocasından üstün göremez. O gördüklerine teslimiyet göstererek hizmet ve sohbette edebi muhafaza edecektir. Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin emri bu basit bir emir değil. Bundan dolayı alimleri de Allah'a ve Resul'le uyduğu müddetçe onları da takdir etmemiz onların önüne geçmememiz gerekir neden şimdi öyle ortamlar var ki ilim ehli olmayan dinin mevzularını kavramayan hitabet adı altında davet adı altında yola çıkan insanların hakikaten üstün ve meziyetten eksiklikleri Allah'a ve Resul'una davet adı altında yaptıkları Şeytanın işine mi yarar yoksa Allah'ın işine mi? Şöyle bir bakın. Geçmişte ilmi otoritenin hakim olduğu bir yerde intizam var mıydı? Vardı. İlmi otoritenin yok olması aynı zamanda kargaşayı, anarşiyi, kırgınlığı, ayrılığı ve parçalanmayı gündeme getirir. Yani Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin derken burada Rabbani alimlerin de önüne geçme ne yapıyor? Sakındırılıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta alim dedi diye değil Allah'a ve Resulü'nün uyduğu müddetçe. Onun için bütün ifadeler alime karşılı saygılı olmanın gerekliliğine dair birçok ifadeler gelir. Onun önüne geçme onun bilgisinin yanında bilgi serdetme bunlar da tehlikeli şeydir evet kardeşlerim insanlara karşı saygılı davranma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak inanan bizler kendi aramızda birbirimize karşı saygılı olmak zorundayız birisi çıkıp da ben kimseye ihtiyaç duymam benim kimseye ihtiyacım yok diyemez eğer bu sözü sarf ediyorsa birisi bu onun enaniyetindendir ve kibrindendir. Ağaç kapının demir kapıya demir kapının ağaç kapıya ihtiyacı vardır. Hiç kimse ferdi hareket edemez. Hiç kimse oturmuş Müslümanların düzenini bozamaz. Oturduğu bir yerden insanları hüküm altına almaya çalışamaz. Herkes edebiyle, ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklanması gerekir. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı olmak zorundadır. Bunu hem Allah hem de onun elçisi istemektedir. İyiliklerin yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, insanların birlik ve beraberlik içinde olmaları talep edilerek erdemli bir toplumun teşekkülü hedeflenmiştir. Saygı ve hürmetin olmadığı bir toplumda Birlik ve beraberlikten söz edilemez kardeşlerim. Sözümü tekrarlıyorum, saygının, hürmetin olmadığı bir toplumda insanları eğiten, onlara sohbet eden, helalı haramı öğreten, tevhidi öğreten, imanı İslamı öğreten o insanların bir arada geçinememesi birbiriyle birbirine saygı göstermemesi hürmet etmemesi arkasında yetiştirdiği insanların da aleykümselam var rahmetim, kargaşaya birçok husumete sebep olacağı açıktır saygı ve hürmetin olmadığı bir yerde birlik de olmaz beraberlik de olmaz ve hiç kimse de beklemesin Allah Azze ve Celle inananların kendi aralarında merhametli kafirlere karşı daima şiddetli olduğunu bildirmiştir. Doğru mu? Ama bugün ya biz Kur'an okumuyoruz ya da şöyle bakıyoruz veyahut da birilerinin ya bunlar ölüye Kur'an okuyorlar. Ölüye Kur'an okunur. Kardeşim bu diri için gelir deyip birilerini eleştirmekten acaba ne yazdığının farkına mı varmıyoruz? He kardeşler ne dersiniz? Ne dersiniz? Farkına mı varmıyoruz? Evet. Müminler birbirlerini çağırırlarken de en güzel tabirler ve isimlerle çağırılmalı. Siz peygamberi birbirinizi çağırır gibi çağırmayın mealindeki ayetten inananların birbirini edebine uygun olmayan lakap ve tabirlerle çağıramayacağıdır. Allah birbirinizi çirkin lakaplarla çağırmayın buyurarak kötü lakap takmayı yasaklamış. Ayrıca Allah Allah bir müminin diğer bir mümini ayıplamasını, ona hakaret etmesini edebe aykırı davranmasını da yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle inananlar arasında münasebetin güzel olmasını istemiş. Güzel bir söz söyleme ve affetme peşinden eziyet gelen sadakadan daha iyidir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle sadece insanlara karşı değil herkese hatta ilahlık iddiasında bulunan Firavuna karşı bile güzel söz ve yumuşak yumuşak ve güzel sözlü olmayı tavsiye etmiştir. Aleyküm selam beramutlu hoş geldiniz kardeşler. Evet inananlar arasında münasebetin güzel olduğunu istediği gibi ne yapıyor? ona git o azdı ona yumuşak davran ola ki anlar diyerek insanlar arasında bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğini emrediyor ama bugün baktığımızda ama aşağıda ama yukarıda ama ilim ehli olduğunu söyleyen insanlar kendi doğrularını kendi düşüncelerini bir başkalarına dayatırken hiç de öğrettikleri gibi ne yapmıyorlar davranmıyorlar karşıdakilerine edep ahlak doğrultusunda hareket etmeyince bu sefer karşıdakilerini saygısızlıkla suçluyorlar halbuki buradaki saygısızlık edepsizlik Allah'a mı kendisine mi yoksa yaptığının karşılığında mı eğer insanın kalbi dönmüşse bunları anlamaktan dahi acizdir kardeşlerim Allah bizlere anlayış versin Demek ki ilahlık iddiasında bulunan firana karşı bile güzel ve yumuşak söz söylemeyi dinimiz bize emrediyor. Saygı ve sevginin esaslarının biri de nedir? Küçüklere merhamet, sevgi, büyüklere de itaat ve saygı. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı duymayan bizden değildir. Evet. Küçük küçüklüğünü bilmez. Büyük büyüklüğünü de bilmezse ve arada merhamet de olmaz. Birlik de olmaz. Beraberlik de olmaz. Evet. Devam ediyoruz. İnşallah kıymetli vaktinizi almıyorumdur. Altıncı ayete geldiğimizde Ey iman edenler! Eğer fasık birisi size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluk bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz diyor. 7. hem bilin ki içinizde Allah'ın elçisi var şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz fakat Allah size imanı sevdirmiş onu gönlünüze sindirmiş küfrü, fıskı, isyanı çirkin göstermiş. Size tiksindirmiş. İşte doğru yolda olanlar bunlardır diyor. Aleykümselam varamutun hoş geldiniz. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alimdir, hakimdir. Evet. Bakın, surenin seyri biraz bu tarafa değişti. Allah Azze ve Celle fasığın getirdiği haberin araştırılmasını emrediyor. Her duyulan şey çoğu kere doğru olmayabilir kardeşlerim. Ve bu da insanların kafasını ne yapabilir? Karıştırabilir. Bu sebeple düşmanlık zuhur edebilir. Bundan dolayı insanlar Estağfurullah sözümü düzelteyim. Bundan dolayı inananlar çünkü insanlarla inananlar farklı bir kavram fasığın getirdiği habere karşı uyanık olacak duyduğu her haberi kesilmiş gibi kabul etmeyecek onları araştıracak inanın bugün bu meseleye o gün indiği günden daha çok ihtiyacımız var doğru mu doğru o gün belki çok basit göreceğiniz bir ifadeyle inmişti nuzul sebebiyle neydi Velid bin Ukbe benim ustalık kabilesine zekat toplamak için gitti Velid onların bir yerde toplandığını ve kılıçlarında kuşandığını görünce ne yaptı korktu daha önce çünkü o kavimle kendi aralarında husumet vardı hemen Medine'ye geldi falan kabile zekatı vermedi kılıçlarında kuşanmışlar şöyle şöyle dedi aleyhissalatü vesselam hemen ne yaptı bir seriye çıkarttı tam bu seriye çıkacakken onlarla Medine'nin e, sokağında veya Medine'de karşı karşıya geldiler neredeyse kılıçlar birbirine girecekti Allah azze ve celle fasık birisi size haber getirdiğinde onun doğruluğunu araştırın ola ki bir kavme kötülüğünüz dokunabilir diyor bugün Neler oluyor? Neler değil mi? Fasık kelime manasıyla baktığımızda lugatçılar hurmanın kabuğunu yarıp çıkarmasıdır demişler. Allah kendisinden razı olsun. İmam Taberi Bakara suresinde bunu işlerken şu ifadeyi kullanmış fareye fare denmesinin amacı bulunduğu deliği bırakıp çıktı. Fasıkçık. Fasık da Allah'ın emrini bildi şuraya çıktı. Yani zıttına hareket etti. Manalarına gelir diye izah etmiştir. Yani dini emir ve nehileri kabul ettikten sonra onun bir ismini, bir hükmünü ihlal etme, bildikten sonra yapmama, beri durmaya nedir? Fısk. Yapanı da fasık denir. Şimdi bu ayetlerse fasığın getirdiği haberin araştırılmasını emrediyor. Yani fasığın haberinin güvenilir olmadığını, ola ki buna bir şey karışabileceğini ve doğru olmayabileceğini nedir? araştırmamızı emrediyor demek ki kardeşlerim bizler beşeriye münasebette bu meseleye çok çok dikkat edeceğiz haber nedir bir emanettir fasık da o emaneti ne yapar bozar onun için fasığın getirdiği haber doğru bile olsa onun araştırmasını yapacağız çünkü fısk bir şeye girmişse güvenilir olan bir şeyi ne yapıyor bozuyor. Allah hepimizi karakterli insanlardan eylesin. İşte Allah Azze ve Celle yalan söylemesi muhtemel olduğu için fasığın getirdiği haberin araştırılmasını emretmiş. Çünkü yalan etrafa fitne salar. Fitne ise adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Fasığın kabul edilen haberi ise ikrarı, hediye konusundaki haberleri ve izin vermesidir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet, 9 ve 10. ayetlere baktığımızda ise eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzelt. Şayet biri ötekisine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran taraflar savaşın eğer dönerlerse artık aralarını adaletten düzeltin ve her işte adaletli davranın şüphesiz ki Allah adil davrananları sever muhakkak ki müminler ancak kardeştirler öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet olsun evet yine bu ayetin nuzul sebebine baktığımızda kardeşlerim Enes aleyhissalatü vesselama e Allah'ın Resulü Abdullah bin Ubey'e gitseniz diyor o da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamda bu söz üzerine Abdullah bin Ubey'e çıkmıştır o sırada hoş olmayan bir koku hissediliyor Abdullah burnunu tutuyor git başımdan aynı merkebin kokusu gibi kokuyorsun veyahut da merkebinin kokusu beni rahatsız etti diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hoş olmayan sözler söylüyor Ensardan Abdullah bin Revaha Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebinin kokusu senin kokundan daha hoştur diyor Abdullah'a kendi kavminden birisi kızıyor derken kavga çıkıyor insanlar birbirlerine sopayla ve artık değişik şeylerle, yumruklan birbirlerine giriyor. Ve bunun üzerine bu ayetler inmiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Kur'an'da barış ve sulh silim kelimesiyle ifade edilir. Sulh, barış içinde olma ve iki taraf arasında fesadı kaldırıp iyi geçinme silim ise barışmaya denir sulh savaş karşıda olarak uzlaşma olduğu gibi bir toplumun aynı üyeleri arasında özellikle de o inanan insanların arasında uzlaşma anlaşma aralarındaki husumetin gitmesi manalarına da gelir Allah azze ve celle ey iman edenler hepiniz tam bir teslimiyetle ve bütün varlığınızla barışa ve selamete girin. Kamil Müslümanlar olun. Şeytanın adımlarına uymayın. İnsanları yoldan çıkaran kafirlerin ve sapıkların siz ve hareketlerine uymayın. İsyan, bölücülük şeytanın yoluna sapmayın. Çünkü şeytan size daima açık bir düşmandır. Bundan dolayı ey müminler Allah'ın emirlerine boyun eğmekle mükemmel bir İslam yurdu meydana getirin aranızda isyandan kavga ve anlaşmazlıktan birbirinize eziyetten, eğrilikten Allah'ın kullarına, haklarına tecavüzden Allah rızasına aykırı hareketten eser bulunmasın böyle olursa ne olur kardeşlerim herkes güven, karşılıklı sevgi rahatlık tam bir huzur içinde vazifesiyle meşgul olsun diyor Aleykümselam selam Allah hepimize hayır versin kardeşlerim bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere Allah aleyküm selam inananların daima aralarında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını istiyor bundan dolayı kardeşliğe zarar veren her türlü fitne ve fesadı yasaklanmıştır Allah adaletle hükmetmeyi emretmiş ve size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletten hükmetmenizi istiyor. Ve müminlerin ancak kardeş olduğunu söylüyor. Ve kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle önceki ayetlerde asilere karşı takınılacak tavrı bildiriyor. Sonra inandıkları birlik ve beraberlik kardeşçe yaşamaya davet ediyor. Ancak müminler kardeştir. Yani bütün dünyadaki yaşayan Müslümanların bir ailenin bireyleri olduğunu ne yapıyor ilan ediyor kardeşler. Bu kardeşlik örneği hiçbir dinde hiçbir şeyde yoktur. Sadece İslam'da vardır. Onun dışında bu kavramı görmeniz mümkün değildir. Aleykümselam. Aleykümselam. Görüşü, tamam. Nasıl öyle geçecek bilmiyorum. Şu anda böyle. En azından 1 ay uçağa geçeceğiz yani. Tamam. O zaman gidiyor görüşürüz. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam. Allah yardım etmesin. Eline gelince onu kullanacağım dedi. Nasıl olursa onun göre yapacağını. Tamam. Maksatlı senden bana şikayet gelmesin diye. Yani. Tamam. Allah hayırlı versin. Tamam inşallah. Geldiğimiz <gülüyor> yere kadar duracağız. Çare yok yani. Allah şifalar versin. İnşallah düzelir inşallah. O da bir doktora bir film çektirsin inşallah hayırlır. Şimdi görüştü işte, o ilgilisi tamam. olabilir gene de bir başıma gelmedi bir şey ama dedi yani? inşallah hayırlı şimdi kardeşlerim İslam tarihi hep ibret ve ders verici kardeşlik örnekleriyle doludur en güzel kardeşlik örneği ise Allah Resulü ve Vesselam'ın muhacir ve ensar arasındaki tesis ettiği kardeşlikte görmekteyiz öyle örnekler var ki hoca efendilerimiz hep sohbetlerinde zikretmiş okuyanlar hadis kitaplarında siyer kitaplarında hep bu güzel bu şahsiyetlerin vermiş olduğu o ibretli dersleri hep ne yapmıştır öğrenmiştir mesela en yakın Tirmizi'nin naklettiği işte malım yarısı senin işte evim arsam yarısı senin işte eşlerim Hangisini arzu edersen ittetinden sonra senin diyen sahabeler çıkmış değil mi? Öyle bir kardeşlik tesis edilmiş ki kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde kendi nefislerine din kardeşlerini tercih etmişler. Vallahi onlardan razı olmuş. Eğer bizler de böyle bir kardeşliğe talipsek böyle davranmak zorundayız. Küçüğü büyüğü. Yaşlısı, gence. alimi talebesi. Yok. Ben istediğimi yaparım. İstediğim ayeti, istediğim hadisi, istediğim şekle sokar. İstediğim gibi davranırım dersen. Yok arkadaş. Bu böyle olmaz. İstem ahlakı istiyorsan. Allah'ın, Resul'ün istediği bu. Bunu uymak zorundasın. Yok. Ferdi istediğin gibi hareket eder. istediğin yerde, istediğin şeyi yapmaya çalışırsan. Buna kimse müsaade etmez. Ne hırçınlıkla, ne bağırmakla, ne çağırmakla hiç kimse bunu çözemez. Evet. Örneklik bizim için her zaman Allah'ın Resulü ve sahabelerdir kardeşler. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bizlere kardeş olmayı emrettikten sonra Ali ve vesselam da bizlere kardeş olmayı tavsiye etmiş. Buna zarar veren amilleri bizden ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bakın son zamanda işlemiş olduğumuz dersleri şöyle dikkat ederseniz hep insan fıtratı üzerinde duruyorum. Bu insan fıtratındaki huy ve hasetlerde öyle şeyler var ki mesela zandan sakının diyor. Zira sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Gizli sırların peşine düşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun diyor. Kim diyor bunu? Allah'ın Resulü diyor. Okumuyor muyuz bunları? Duymuyor muyuz bunları? Okumamıza, duymamıza rağmen eğer bunları okumamış duymamış gibi çok rahatlıkla hareket edebiliyorsak o zaman bu işte bir terslik var arkadaşlar demek ki kardeşlik istemiyoruz bu nasların ışığında artık amacımız şeyimiz neyse ona göre hareket edeceğiz demektir yine İslam kardeşliği ve onun sevgisi her şeyin üzerinde ana baba sevgisini bile bastırmıyor mu eş çocuk sevgisinin bile önüne geçmiyorum İslam kardeşliği geçiyor değil mi Müslüman Müslümanın kardeşidir ona haksızlık etmez ona hor bakmaz diyor Bugün Müslümanların içindeki duruma baktığımızda birlik beraberlikten uzaksak önce bunun sebebini o toplumu eğiten insanlar da aramamız gerekir nasıl ki çiftçi bir tarlayı sürüyor orayı nasıl düzene sokuyor tohumu atıyorsa alim de o toplumu yetiştiren insandır İster ahlakta ister beşeri münasebetlerde isterse o toplumun düzeninde bir alim ne kadar kabiliyetliyse o topluma verdiği şekilde öyledir bilmem anlıyor muyum evet ne dersiniz doğru mu eğer bir toplum yani şöyle Müslümanlar toplumuna baktığımızda birlik beraberlikten uzaksak kardeşle kardeşçe duygulardan yoksunsak kargaşa içindeysek ve inandığımızı söyleyip de inanan toplumun içinde kırılma ayrılma Aleykümselam ve Ramut'un. Her türlü şeyler varsa kardeşlerim bunun sebebi, sebepleri nelerdir? Nelerdir? O toplumu eğiten insanlardan başlamamız gerekmez mi buna? Değil mi? Bir çocuğa konuştuğumda ha memleketi şura diyoruz değil mi? Ana dili diyoruz değil mi? Şu yörenin şu giyinişi şu konuşması diyoruz da baktığımızda bir insandaki hal ve hareketler gidişat eğer hoş değilse demek ki oradaki o toplumu eğiten insanlarda da bazı sıkıntılar var oturmuş bir bölge var hiç sıkıntı yok bir yere bak orada da güya alim birisi kargaşa içinde elbette ki kargaşa içinde olan bir yer oturmuş bir yerden de rahatsızlık duyar onun için kardeşlerim yapılması gereken yeniden bir diriliş sahabe örneğinden yola çıkarak birlik, beraberlik kardeşçe duyguların temellerinin atılmasıdır Kur'an ve sünnet ışığından yararlanarak erdemli bir toplumun temelleri atılmalıdır. Köşeden üçüncü yanı. Bu olmadığı müddetçe hiç kimsenin rengi bize lazım değil. Herkes rengini giydire giydire giydire herkes şucu bucu oldu artık. Biraz da Müslüman olalım kardeşler ya. Bırakalım artık şucuyu bucuyu herkes birilerinin raflarını birilerine götürüyor getiren de götüren de fasık işte ayet onun için bakın ayetler devam ediyor ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın belki de onlar kendilerinden daha iyidirler kadınlar da kadınları alaya almasın belki onlar kendilerinden daha iyidirler kendi kendinizi ayıplamayın Birbirinizi kötü kaplan çağırmayın İmandan sonra Fasıklık ne kötü bir isimdir Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir diyor. Evet Allah hepimize hayır versin Nuzul sebebine baktığımızda Temim oğullarında birisi Bilal-ı Habeşi'ye, Selman-ı Farisi'ye Ammar'a gibi sahabeleri Alaya alıyorlar ve bu sure, bu ayet bunun üzerine iniyor veyahut bir rivayette aleyhissalatü vesselamın zevcelerinden birisi kısa boylu olan bir zevcesini ayıplıyor şu kısa boylu, kısa etekli mi yani Ümmü Seleme kastediliyor ve bunun üzerine bu ayetin indiği söyleniyor bakın öyle veya böyle bu ayette üç şey yasaklanıyor bir alay etmek. iki ayıplamak. Üç, kusur aramak. Kötü lakap takmak bunları yasaklanıyor. Şimdi bu huyları ele alalım. Tek tek. Devam edelim. Bir saati geçti ama devam edelim diyorsanız 16 ayet işte 18 bitireyim diyorum. Yok bırakalım derseniz bırakabiliriz. Devam mı? Dursun <Gülüyor> Sesim geliyor mu? Düştük mü yoksa? Kimse yok mu makine başında? Ha, var mı? Devam mı? Peki şimdi alay etme hangimiz kendisiyle alay edilmesinden hoşlanır Allah razı olsun hiçbirimiz değil bir müminin diğer bir mümini alaya alması onu küçümsemesi onu hakir görmesi haramdır Zira hakarete uğrayan kimse Allah katında daha sevimli ve mertebesi daha üstün olabilir. Allah Azze ve Celle bütün alay çeşitlerini men etmiş. Hiçbir mümin diğer bir mümini bir fakirliğinden veyahut işlediği bir günahından dolayı veyahut renginden dolayı asla alaya alması helal değildir. Yemesinden içmesinden demek ki İslam ideal cemiyet nizamı yüce bir edep ve ahlaka sahip bu nizamda her fertin bir şahsiyeti var ki buna kimse dokunamaz ferdin haysiyeti toplumun haysiyeti herhangi bir ferde tecavüz bizzat insanın kendine tecavüzü gibidir çünkü İslam toplumu bir bütündür Müminlerin birbirine karşı davranışlarında, aralarında hiç kimseyi alaya almamaları, Allah'ın emrettiği hususlardan bir tanesi olmasına rağmen. Bakın, Allah hepimize hayır versin. Belki bana kızacaksınız. Her ne kadar edep derslerine, huy, ahlak derslerine önem versem de internet ortamında ben bunu başarılı olamadığım inancındayım ve kendimi soyutladım eskisi gibi her gün giren Müslüman hoca yok. Dikkat ediyor musunuz? Neden yok? Çok rahatlıkla birisi çıkıyor ona dallin buna şu vay, gerzek vay, zırlama lan oradan bu hitapların hepsi çoğaltabilirsiniz bunları bidat eyli dahi olsa inandım diyen insanlara karşı yapılıyor mu? Çok basitle bakın şimdi biz inanan insanlarız bu birine yapılıyor da sen de o meclisteysen mani olmuyorsan o fiili işleyene ortaksın kardeşim sen Müslümansın Müslümanın bir haysiyeti var ve bu haysiyet kendi nefsine yakışmayan bir şeyi layık görmediğine başkasına yapmama işte Allah öyle bir konu emir veriyor ki insanlarla alay etmeyin. Çünkü bu onları küçük görmek demektir. Halbuki insanları küçük görmek dinen ne yapıyor? Yasaklanıyor. Bir kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi şer olarak yeter. İster alim olsun, ister kim olursa olsun. Şer olarak bu ona yeter. Allah Azze ve Celle insanları diliyle çekiştiren kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişiye vay haline buyurarak alaycı insanların akıbetlerinin kötü olacağını alay edene elem verizi azap verileceğini ve bütün bunların kafirlerin bir vasfı olduğunu bildiriliyor ama birisi konuşurken ona husumet olan birisi kendine yakın gördüğünü hemen özelden yazıyor ben böyle böyleyim bak ben odadayım gene, şöyle şöyle ediyorum bunlar kimin huyları orada ol düşman ol mert ol bakarsın Allah'ın hikmetli bir sözü senin kalbinin yumuşamasına sebep olur belki dost olursun belki şeytan sana onu kötü gösterdi değil mi kardeşler Allah Allah her halükarda dürüst olmayı nasip etsin bize. Ayıplama. Kendi kendinizi ayıplamayın. Bu ayet kardeşliği zaten ikinci etken. Lezim kusur araştırma, gıybet etme, ayıplama, kaşkış işareti verme, incitme. Bir insanın yüzüne karşı eğlenme veya onu dille yaralama manalarına gelir. Allah kendisinden razı olsun İmam Taberi bu ayeti kendi kendinize öldürmeyin diye izah eder ve bazınız bazınızı öldürmesin diye tabir eder demek ki kendi kendinizi ayıplamayın demek biriniz diğerini ayıplamasın demek olur çünkü kardeşin kardeşi ayıplaması kendisine döner bu durumda ayıplayan dolaylı olarak ayıplanan durumuna düşer Öyle değil mi? Şimdi birine sen de şu vardı, o da sende de bu vardır. Ya şöyle şöyle yapma, sen de böyle böyle yapma. Yani eğer ayıplama babındansa karşıdaki hemen ne yapar? Tepki verir. Onun için ayıplama ne yapılmıştır? Yasak kılınmıştır. Birbirinizi ayıplamayın, sonra ayıplanan kendiniz olursunuz denmiştir bir insanın annesine sövmesi büyük günahlardandır ebeveyninize sövmeyin dendiğinde sahabe ne diyor ey Allah'ın Resulü diyor bir insan diyor annesine babasına söver mi siz ananıza babanıza söver misiniz bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam annenize babanıza sövdürmeyin dese belki yakalanmayacak ama öyle bir ifade kullanıyor ki Ananınıza babanıza sövmeyin. Sahabeyi Allah'ın Resulü kim annesine babasına söver ki? Sen filaninkine söversin o da seninkine söver. Evet. Demek ki bir insan kalbi kötülükle dolu olmadıkça başkasına bir şey söylemez kardeşlerim. Bir insan kalbinde eğer kötülük doluysa başkasına kötü konuşmaz. Ağzından hayır çıkar kardeşliğine, büyüklüğüne dostluğuna dikkat eder kalbinde düşmanlık yoksa bu bakımdan kişinin kalbinin kötülükle dolu olması bile başlı başına bir kusurdur dolayısıyla nefsini kötülüğün yuvası haline getiren bir kimse başkalarını tenkit ederse onları da kendisini tenkit etmesi için davet etmiştir bunu anlatabildim mi kardeşlerim? Eğer bir insanın kalbi kötülük yuvası haline gelmişse ve başkalarını da tenkit etmişse kendini de tenkit etmeye açmış demektir. Başkasını tenkit ediyorsa kendinin de tenkit edilmesinden hiç rahatsızlık duymamalı. Evet. Yine kardeşlerim ayıplamayı şöyle ele aldığımızda insanları alay etmeye iten faktöre baktığımızda neler var? Bir yazar mısınız? Bir insan neden biriyle alay etme ihtiyacı duyar? Kaç kelime yazar mısınız? Rüya tabiri yok teyze. Neden? Neden bir insan alay etme ihtiyacı duyar? Şimdi dur. Düşünelim odadan bir kardeş seçelim. Mesela Cüneyt'den birisi alay etse. Allah muhafaza. Ki kendisi benim nezdimde çok karakterli birisidir. Allah razı olsun. Evet kibrinden, kıskançlığından, büyüklenmesinden, kendini beğenmesinden, karşıdakini küçük görmesinden, kusurlu görme gibi hal ve duyguları gündeme getirir değil mi? Olgun büyük birisine... Koca çocuk demek ifadesi nasıl bir şey? Çocuk olan birisine bunu söylersin ama yetişkin, olgun, insanlara hitap eden birisine bu cümleyi kullanmak kalbi iyi olan bir insanın ifadesi midir? Kötü olan bir insan. Ve bunu neden kullanır? Ve insanları alay etmeye iten her türlü şeyin önü önü kapatılmışken müminlerin kardeş olduğu ilan edildikten sonra birinin diğerini karalaması aslında kişinin kendini karalamasıdır Allah müminler kardeştir diyor da sen sen birisine karalama yoluna gidiyorsan bu ayetten sonra aslında sen kendi kendini karalıyorsun mümin müminin kardeşidir bundan dolayı onun bir ayıbı ortaya çıkarsa onu örtecek eğer böyle yaparsa Allah da onun ayıbını örter kim bu vasfa haiz olursa toprağa gömülmüş olan bir kızı diriltmiş gibi olur yine kardeşlerim kötü lakap takma söylenen söz söyleyen kişiye göre değişir kardeşim elbette ki birinin birine çocuk demesinde bir sıkıntı yok burada dikkat edilmesi gereken aşağılama kötüleme ayıplama kul girer şeklinde söylenirse orada kasıt aranır yoksa muhakkak ki birinin birine göre küçük olması gayet doğal olan bir şeydir bunda sıkıntı yok ifadeye dikkat edin kalbi kötülükle dolu olarak bunu söylerse bunda sıkıntı var birbirinizi kötü lakaplan çağırmayın ayeti kardeşliği bozan üçüncü bir etkendir bu ayet nuzul sebebine baktığımızda beni seleme kabilesi hakkında inmiş aleyhissalatü vesselam onlara elçi olarak gönderdiğinde bir adam ya falan ya filan diye seslenmiş orada bulunan da öyle demeyin ya Resulullah o bu isimden hoşlanmaz demiş ve bunun üzerine kötü lakaplan çağırmayı yasaklayan ayetler inmiştir bakın yasaklanan lakap hoşa gitmeyen kusur ortaya koyan yere yeren ve onur kıran lakaplardır sevilen ve şeref veren lakaplar ise yasak değildir müminin mümin üzerindeki hakkından biri de onu sevdiği ismiyle çağırmasıdır imandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir diyor demek ki iman ile fıskın bir arada bulunması çirkin kabul edilmiş çünkü iman fıska mani olur Allah bize imanı sevdirsin, küfrü fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşlerim Müslümanların Yahudilikten dönüp iman edenlere hakaret etmesi dile getiriliyor bazı Müslümanlar Yeni İslam'a girenlere ya Yahudi diye hitap ederlerdi. Alo. Aleyküm selam var Abdullah. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? He, burada. Sen neredesin? Harun. Evet. Telefonu bir aç oğlum Ercan. Oldu kardeşim. Selamünaleyküm. ya Yahudi derlerdi Yüce Allah bu tür ifadeleri yasaklıyor iman etmiş bir insanı fısk ile anmanız ne çirkin bir iştir diyor bu ifadeyle fasık olan bir insan yine fıskıyla o işlediği ameller ne yapıyor birbirinden ayırt ediliyor ve ön plana çıkarılıyor bir mümine kötü dilli olma ve bu özelliğiyle etrafa ün salma yakışmaz fakat başkalarıyla alay etme onlara kötü lakaplar takmakla ünlü olma her bakımdan bir kafire yakışır herhalde değil mi bir müslümana ne yapmaz yakışmaz kardeşlerim işte kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir diyor alay etme ayıplama çirkin nakap takma, günah olduğu için bunlara tövbe etmek gerekir. Kim tövbe etmezse o zalim. Çünkü yaptıklarıyla hem insanlara hem de kendi nefsine ne yapıyor? Zulmetmiş oluyor. Evet, insana fısk sıfatı kazandırabilecek olan her tür günahlara dalmamak gerekir. Şayet dalınırsa, vakit kaybetmeden tövbe etmek gerekir Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşler. 12. Ey iman edenler selam. zannın çoğundan kaçının aleyküm selam cep boyu 7 ayetler var mısınız? 7 ayetler? Yedi ayetler tavasını. yok onlar yok evet. işte. güle güle çünkü zannın bir kısmı günahtır birbirinizin kusurlarını araştırmayın biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır mı işte bundan tiksindiniz o halde Allah'tan korkun şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul eden çok esirgeyendir bakın yüce Allah bu ayetle kardeşliği yok eden üç davranışı ne yapıyor yasaklıyor suizandan sakınma kusur araştırmaktan uzak durma gıybeti bırakma aleyküm selam evet Allah hepimize hayır versin bu sureyi hakkıyla anlamayı okumayı hayata geçirmeyi nasip etsin suizandan kusur araştırmadan gıybet etmeden sakınma bunlar kardeşliği bitiriyor biliyor musunuz zan kelimesi ima ve işaretle hasıl olan ve hakikat ifade etmeyen bilgiye denir onun için Allah Azze ve Celle zandan kaçının diyor bunun bir kısmı günahtır diyor ilimden hiçbir şeye sahip değildir diyor evet hatta dikkat ederseniz mevzu uzadığı için biraz muhtasar gideyim bir gün aleyhissalatü vesselam kendisi itikaftayken zevcilerinden bir tanesi geliyor. Ve yanında kalma uzayınca Hüye'yin kızı Safiye karanlık basınca onu evine kadar geçireyim diye yanına çıkıyor. Giderken iki tane karaltı görüyor. Onlara bu bu kızı Safiye diyor, yani eşler eşim diyor, evine bırakıyor. Sahabeler Ey Allah'ın Resulü, biz seni tanımıyor muyuz? Olsun. Şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşırdı. Yakaladınız mı ifadeyi, verdiği ifadeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sahabeler Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdığı halde muhakkak ki Safiye'nin komple üzeri örtük ve karanlık kalplerine bir şey gelmesin diye bu falanın kızı filan diyor yani eşi olduğunu ima ediyor onlar ey Allah'ın Resulü sen Allah'ın Resulü'sün her ne olursa olsun suizana yol açacak her şeyin önünü kesen cümleyi kullanıyor şeytan insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşırdır. Öyleyse zan hakta hiçbir şey ifade etmiyor kardeşlerim. Zanlı hüküm itibarıyla güzel incelemek gerekir. Allah zannın her kısmından bizleri uzak kılsın. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Bakın bu hadis-i şerefi birçok defalar dillere dillendirdi Bukhari Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis var. Hidayet ezberle istersen bu hadisin. Ey dilleriyle iman etmiş ancak iman kalplerine tam olarak yerleşmemiş olan insanlar Müslümanlara eziyet etmeyin. Onları ayıplamayın. Kusurlarını araştırmayın. Kim bir Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da onun kusurunu araştırır fakat Allah kimin kusurunu araştırırsa evinin içinde bile olsun rezil eder evet bakın bu hadisi rivayet eden Abdullah bin Ömer bir gün Kabe'ye bakıp şöyle diyor ne de büyüksün sana karşı hürmet de ne kadar büyük fakat Allah indinde müminin şerefi senden daha büyük Tecessüz lafzı daha çok kötülükleri, kusurları araştırmak için kullanılan bir tabirdir. Müminlerin eksiklerini bulma, açık delil ve işaretler elde ederek zan ve yakin delil meydana getirir. Bir insanın kusurunu araştırma, onun şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak demektir. Halbuki İslam insanların bütün haklarını koruma altına almıştır. Birbirimize haset ve boz etmemiz, birbirimize sırt çevirmemizi getirir. Sakın diyor biriniz diğerinin alışveriş üzerine fiyat artırmasın. Müslüman, Müslüman kardeşidir buyurmuştur. Aleykümselam varamıza buyurun. var Yok, ben de yok. Arapça bir bakın, köşeden üçüncüye işler. İşler kitabımı bir adım. Tabi Türkçe Tabii mi? Türkçe. En geniş kitapçımız orası. Aleykümselam var Abdullah. Allah aşkına ve selam. Bu sözleri söyledikten sonra Müslüman Müslümana zulmetmez. Evet. Aleykümselam var Abdullah. Buyurun. Arapça, Sağ Arapça öğreteceğiz. Yoksa çocuğa mı? <gülüyor> yok Yok öğrenecek. Ya. Bu yaşta. E öyle. işte ya. Maşallah. Şimdi çok güzel. Ya. Şurada Arapça kitap evimiz var. İşler kitap evi. Orada var o kitap. Teşekkür ederim. Aynı sıra. Ona zulmetmez. Ona yardımını esirgemez. Onu küçük düşürmez. Ve göğse işaret ederek üç defa işte takva buradadır, takva buradadır takva buradadır. Bir insana Müslüman kardeşini küçük görmesi şer olarak yeter. Müslümanın Müslümana karşı malı ırzı ve canı haramdır demiştir. İşte bu hadis bir Müslümanın kusurunu araştırmanın ne kadar çirkin bir iş olduğunu bundan dolayı başkalarının kusurunu araştırmadan vazgeçmesi gerektiğini bildiriyor herkesin kendi hata ve eksiklerini düzeltme yoluna gitmesi gerekir. Kendi hatasını, kendi şeyini düzeltmeden birilerini tenkit eden, aynı zamanda kendini tenkit eden ve kendini tenkite açan demektir. Kusur ve ayıpların peşine düşüp, onları açığa vurma, aynı zamanda İslam toplumunda huzursuzluk meydana getiren birçok kötülüklere sebep olan bir sebep unsurdur. Bu da müminlerin arasındaki kardeşliği zedeler, toplumdaki birliği, beraberliği bozar. Allah ise, azze ve celle ise insanların arasındaki ilişkiyi düzeltilmesini, barışı ve herkesin herkese saygı göstermesini, kişilik haklarına herkesin uyması gerektiğini söylüyor. Yine birbirinize gıybet etmeyin. Gıybet bir insanın bir Müslümanın bir Müslümanın gıyabında onun yüzüne söyleyemeyip arkasından hoşlanmadığı şekilde anmasıdır. Eğer söylediği şey kardeşinde varsa bu gıybettir. Yoksa iftira etmiş olur. Gıybet o kadar derin yaralar açar ki o kadar derin yaralar açar ki kardeşliği zedelediği gibi bir toplumda dirlik diye bir şey bırakmaz müminin şerefini Allah koruma altına almış ve işte bu ayetler mümine şeref ve haysiyet vermiş ve bunları koruma altına almıştır kardeşler. Allah subhanahu ve teala bizleri bu öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Gıybetin üzerinde defalarca durup müstakil ders yaptığım için burayı biraz geçiyorum. Irkçılık yapma. Allah Azze ve Celle ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekten bir dişiden yarattık. Ve birbirinizden tanışmanız için oğlum bakar mısın be Sizi kavimlere kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır şüphesiz Allah bilendir her şeyden haberdardır kardeşlerim Hucurat suresi Medine'de inmiş olmasına rağmen bu ayetin uslup bakımından Mekke ayetlere benzediği için Mekke'de nazil olduğu rivayet edilmiştir ancak her ne kadar de olsa hükmün medeni olduğu ve bu yüzden medeni bir Suriye yerleştiği söylenmiştir ayetin uzun sebebine baktığımızda Mekke'nin fethedildiği gün aleyhissalatü vesselam Bilal-ı beşiye Kabe'nin damına çıkarak ezan okumasını emrediyor bunun üzerine bazı kimseler kendi kendilerine söyleniyorlar Abtab İbni Hüseyd Allah'a şükürler olsun ki babamın ruhunu aldı da bu görmedi diyor Haris İbni İnşem Muhammed bu kara kargadan başka ezan okuyacak kimse bulamadı mı diyor. Suheyl İbni Amr Allah bir şeyi değiştirmek isterse değiştirir diyor. Falan falan falan birçok sözler söyleyince işte bu ayet ne yapıyor? Muzur ediyor. Önceki ayetlerde hitap inananlara iken bu ayette hitap bütün insanlığa dönmüştür. Böylece bütün insanların eşitliği Vurgulanmış sadece üstünlük neymiş? Takva. Allah'ı tanıyıp ona gereği gibi kulluk yapanların üstün olan insanlar olduğu zikredilmiştir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim hakkı hak bilip onu yaşamayı nasip etsin. Aleyhissalatü vesselam ırkçılık yapan bizden değil ırkçılık uğruna savaşan bizden değil bu yolda ölen kimse de bizden değildir demiştir ırk, nesep soyla övünme kardeşliği zedeleyen davranışlardandır işte Allah bu tür düşünceyi yasaklıyor ve tek bir güç olmayı bizlere ne yapıyor? emrediyor evet Hücrat suresinin ayetleri devam ediyor. İnşallah bundan sonraki derste Hucurat 14. ayetten devam edelim. Çünkü burada seyir İslami meselelerden çıkıyor, imani meselelere giriyor. Yani alenilik huylardan çıkıyor, imanın tanımına ve tezahürüne giriyor. İnşallah bir dahaki derste sözü uzatmayalım. Ondan işlemeye gayret edelim. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke, Allahım ve bihamdike, eşhüden la ilahe illa